Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya dır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın tabiatını çok iyi biliyordu. Aynı şekilde insanın tabiatını da çok iyi biliyordu. İnsanın fıtratıyla İslam'ın esasları tam bir uyum ve ahenk arz ediyordu. Kulun huzurlu bir düşünceye Huzurlu bir hayata kavuşması, İslam'ın esaslarını derinden kavramasıyla ve hayatına oturtmasıyla mümkün oluyordu. İmandan sonra imanın gereklerini yaşamaya gayret başlayınca çevrenin derin baskıları oluyordu. Hayatın anlamını düşünmeyen bir toplum, iman edenlerden, imanlarının istikametinde yaşamalarından rahatsız oluyorlardı. Giderek toplumun tepkisi büyüyordu. Müminler için o toplumda yaşamak imkansız hale geliyordu. Artık bu diyarı terk etmek gerekiyordu ve hicret başlıyordu. Onların hayatına hicret mührünü vuruyordu. Müminler bir yol bulup yollara düşüyor, kendi diyarlarından başka bir diyara hicret ediyorlardı. Hicret, meçhule gider gibi gitmek demekti. Bütün varlığını kendi kentinde bırakmaktı. Anadan, yardan, Vatandan geçmek demekti. Zordu hem de çok zordu. İnsanın en sevdiği varlıklardan koparak gitmesiydi. Kalbinin parçalanması gibiydi. Zordu ama Allah yolunda olduğu için aynı zamanda büyük bir şerefti. Onun uğrunda, Zatı Kerim'in uğrunda ne yapılsa değerdi, ne yapılsa azdı. Yol onundu, varlık onundu, gerisi hep yaydı. İmandı, hicretti ve cihattı. Tedrici bir yoldu. Adım adım yürümekti. Adımları özümseye özümseye yürümek vardı. Altyapı imandı, temel imandı. Gelişim büyüme hicretti. Olgunlaşmaya, meyveye durmak cihattı. Değerleri özümseme adına cehdetmekti Değerleri derinden kavrayabilmek için... Çile çekmekti, kafa yormaktı, kafa zonklatmaktı. Uykuları aza indirmekti, cehdi çabayı sahici boyutlarda yükseltmekti. Değerleri en yakından, en uzağa doğru asil bir halle, asil bir sunumla sunabilmekti. İslami değerlerin, toplumun bireylerinin anlamaları adına çırpınmaktı. Didinmekti, zamanı kabiliyetleri, enerjileri ortaya koymaktı. Değerlendirmekti. Allahu Teala'nın lütfettiği bu imkanları O'nun yolunda değerlendirmekti. Yeri geldiğinde malı serveti O'nun yolunda harcamaktı. Zamanı geldiğinde canı seve seve O'nun yoluna koyabilmekti. Mal da O'nundu, can da O'nundu. O'nun yolunda O'na ait olanları vermek kadar tabi ne olabilirdi? Enfal suresinin 72. ayeti celilesinde İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenler ve mücahitleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır buyuruluyordu. Ayeti kerime de iman edenler, hicret edenler ve cihat edenler buyuruluyordu. Hicret edenler Rahman'ın Rahim'in rızasını kazanıyorlardı. Rabb'ı Rahim'in yolunda nice zorluklara sabır gösteriyorlardı. Nahl suresinin 41. ve 42. ayetlerinde zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mukafatı elbette daha büyüktür. Onlar sadece Rablerine sığınırlar, Rablerine tevekkül ederek sabrederler. Buyuruluyordu. Nahl suresinin 110. ayetinde ise Sonra şüphesiz Rabbin eziyet edildikten sonra hicret edip Ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısıdır Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayan, çok merhamet edendir buyuruluyor Onlar rahman Rahim'e dayanıyorlardı Ona güvenirlerdi Ona sığınarak hicret yollarına düşerlerdi En çetin şartlara sabrederlerdi Ezalara mahkum olduklarında sabrederlerdi Bütün mallarını bırakıp hicret ederken sabrederlerdi Sadece hicret etmekle kalmazlardı Cihat yolunun yolcusu olurlardı Tüm bu çetin çemberlerden geçerken Sabır libasını giyerlerdi Bilirlerdi Rahman-ı Rahim sabredenlerle beraberdi Büyük bilgin katade öyle diyordu Onlar yurtlarını, mallarını ve aşiretlerini terk eden Allah'ın ve Rasulünün sevgisi için çıkan ve içinde bulundukları şiddete rağmen İslam'ı seçen o muhacirlerdir. Hatta bize anlatılmıştır ki onlardan biri açlıktan dolayı karnı üzerine taş bağlıyordu. Ve adam giyeceği elbise bulamadığında kışta hasır giyiyor ve onun içerisinde yatıyordu. Tövbe suresinin 20. ayetinde iman edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla Canlarıyla cihad edenler, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır buyuruluyordu. Hicretten önce müminler büyük bir karalama kampanyasına mahkum edildiler. Büyülenmişler denildi. Yalancılıkla itham edildiler, horlandılar ama bütün bunlar onları yıldırmadı. Ciddi boyutlarda işkencelere uğradılar ama yine emin adımlarla Rabbani yolda yürüdüler. Hicret zamanı geldi Dalga dalga hicret için yollara düştüler Bütün bunlar ancak çok güçlü bir iman olabilirdi Gür bir imanla bu çetin çemberler geçilebilirdi Aynen böyleydi Onların imanları sadece ruhlarına kalplerine nüfuz etmemişti Kanlarına işlemişti, hücrelerine işlemişti Kidenin gölgesindeki hayat, cihat ve mücadele hayatıydı. Daha İslam davetinin doğuşunda, Peygamber Efendimiz, Hazreti Hatice annemizle varak bin Nayfe'le gidiyorlardı. Varaka öyle diyordu. O sana gelen melek, Hazreti Musa'ya vahiy indiren namus Ekber'dir. Keşke o zaman kuvvetli bir genç olsaydım. Keşke kavmin seni yurdundan çıkarttığı zaman hayatta olsaydım. Peygamber Efendimiz, ''Onlar beni yurdumdan çıkaracaklar mı?'' Varaka, ''Evet, senin geldiğin vahiy ile ve davetle gelen hiçbir kimse yoktur ki ona düşmanlık yapılmasın. Eğer senin davet gününe ulaşırsam sana çok yardım ederim.'' diyordu. İmandan kaynaklanan esaslar vardı. İman ikliminde olan müminler Allah'a dayanırlardı, Allah'a güvenirlerdi. Onlarda dağlar misali sabur özelliği vardı. En ağır şartlarda dahi sabrederlerdi. Onlar nice korku anaforlarından geçerlerdi. Korkulara mahkum edilirlerdi ama onlar o korku zeminlerden sükunetle geçerlerdi. Onlar açlık çemberlerinden geçmek zorunda kalırlardı. Bu ağır cenderelerden de büyük bir metanetle geçerlerdi. Yunus suresinin 84. ayetinde Musa dedi ki Ey kavmin eğer Allahu Teala'ya inanıyorsanız ve ona teslim oluyorsanız sadece ona güvenin buyruluyordu. Hz. Musa peygamber ve kavmi büyük bir baskı altındaydı Firavunun ablukasındaydılar Onları çevrileyen dev bir ordu vardı Silahlı bir ordu vardı Maddi anlamda çok ileri boyutta güçlü bir ordu vardı Ama Hz. Musa aleyhisselam ve kavminin gücü yoktu Aciz bir toplum halindeydiler bu nedenle de Musur toplumu onları köle olarak kullanıyordu. Hz. Musa bu denli ağır şartlar altında bulunan toplumuna sesleniyordu. İman etmişseniz, Allah'a teslim olmuşsanız o zaman sadece ve sadece ona güveneceksiniz, ona dayanacaksınız. Asıl kudret sahibi, asıl güç sahibi o zat-ı kibriyadır diyordu. Allah'a güvenmiş müminler, Allah'a dayanmış müminler insanlık aleminde en güvenilir insanlardı. Zira onlar dünyevi çıkarlar uğruna yalpa yapmazlardı, savrulmazlardı. Onların gönülleri Rabbi Rahim'e yönelikti. Gönüllerini Rahman Rahim'e vermişlerdi. Gelecek olan ondan gelirdi. Ondan gelene ise kapılar sonuna kadar açıktı. İşte Hz. İbrahim Aleyhisselam dağlar misali ateşe atılıyordu. Nemrut kendine karşı tavur koyan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşlere atıyordu Aleme ibret olsun diye ateşlere atıyordu Nemrut'a karşı koymanın nelere mal olacağını cümle alem bilsin diye ateşlere atıyordu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da ise kavgı yoktu, telaş yoktu Dilinde, gönlünde bir mana vardı Bir manayı terennüm ediyordu o ne güzel vekildir diyordu. O ne güzel Mevla'dır. O ne güzel yardımcıdır diyordu. Tam anlamıyla Rabbi Rahimine teslim olmuştu. Bütün varlığıyla ona bağlanmıştı. Ve ona tevekkül ediyor. Ona dayanıyor. Ona güveniyordu. Biliyordu. Asıl ve güç ve kuvvet sahibi yalnızca oydu. İbrahim suresinin 11. ayetinde Peygamberi onlara dedi ki Evet Evet biz sizin gibi bir insanız fakat Allah nimetini kullarından dilediğine lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemize imkan yoktur. Müminler ancak Allah'a dayansınlar buyuruluyor. İmandı, tam teslimiyetti ve yalnız ona tevekkül etmekti, ona dayanmaktı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.